My name is Jenny Selamun Aleyküm, benim adım Jenny, İstanbul'da yaşayan bir Kanadalıyım, Kanada'da doğup büyüdüm, 2006'da Müslüman oldum, 2012'de Türkiye'ye taşındım, Amerikan işaret dili çevirmeniyim, dil bilim diplomam ve Amerikan işaret dili diplomam var, Türkiye'ye gelmeden önce öğretmenlik sertifikamı aldım, Türkiye'de İngilizce öğretmeniyim. Türkiye'de kamuda ve özel sektörde çalıştım. Beş çocuğum var. Onlarla çok zaman geçiriyorum. Epey vaktimi alıyorlar. Birçok aktivite yapıyoruz. Evde eğitim görüyoruz. Şimdi evde vakit geçiriyorum ve öğretmenlik de yapıyorum. Müslüman olmadan önce İslam'a dair bir bilgim yoktu. İşaret dili bölümünde öğretmenimiz her şeyi çevirebileceğimiz için dünyaya dair olabildiğince bilgi sahibi olmamızın önemli olduğunu söyledi. Çünkü bir gün doktorun ofisinde, bir gün politik bir toplantıda ve bir gün kuaförde olabilirsiniz. Nerede çeviri yapacağınızı asla bilemezsiniz. Müslümanların İslam'ı takip ettiğini bile bilmiyordum. Bir gün camide çeviri yaparsam diye araştırma yaptım. Müslüman olmayan bir kadın olduğum için camide çeviri için bulunamayacağımı düşündüm. İslam'a dair birçok yanlış fikrim vardı. Böyle bir bakış açım vardı. İslam'a yönelik düşüncelerim önyargılıydı. 11 Eylül sonrası oluyor. Baskı ve İslam'da kadının yerine dair düşüncelerim vardı. Üniversitede bağımın olduğu bir feminist öğrenci topluluğu vardı. Müslüman bir kadın arabanın ön koltuğuna oturabilir mi demiştim. Ne kadar bilgisiz olduğumu bilmiyordum. Tanıştığım ilk birkaç Müslüman çift hiç beklediğim gibi değildi. Gayet normaldi. Bunu söylemek kötü tabii. Daha fazla şey öğrenmem gerektiğini fark ettim. O dönemlerde eskiden tam bir Hristiyandım. My grandfather had passed away. İnancımdan kopmuştum. Dedem vefat etmişti. Hayatımdaki Müslüman insanlardan biriyle inancı konuşmaya başladım. Müslümanların İsa'ya da İbrahim'e de inandığını söyledi. Şoke oldum. Dedem öldükten sonra inanca geri dönmem ve bunu konuşmam beni İslam'a yöneltti. Din değiştirmeyi beklemiyordum. Planlarım arasında yoktu. Sadece daha iyi bir insan ve çevirmen olmak için öğrenmek istedim. Yavaşça zaman içinde daha fazla Müslümanla bağ kurmaya başladım. Sorular sormaya başladım. İslam'ı araştıran insanlara kaynak sağlayan, yerel bir organizasyonla tanıştım. Okudukça Hristiyanlık ve büyüdüğüm inancımla sorunlarım olduğunu gördüm. O andan sonra çok barizdi. İnanılmaz insanlar hayatıma girdi. Birçok olay yaşandı. Beni İslam gerçekliğine yöneltti. Bu yolda devam ettim. Camiye gidiyor, diğer Müslüman kadınlarla tanışıyordum. Bir aile beni kanatları altına aldı. Evin annesi arkadaşım oldu. Babası toplumda önde gelen bir isimdi. Arapça öğretmeniydi. Namaz kılarken okuduğumuz bazı duaları öğrendim. Ayrıca o dönemde İslam'a yakınlaşıyordum. Daha mantıklı geliyordu. Üniversite kampüsümde Hristiyanlık kulübünden randevu aldım. Kampüste bir papaz vardı. Ona şunu dedim. İslam'ı araştırıyorum. Mantıklı geliyor. Hristiyanlıkta bazı sorunlar görüyorum. Özellikle de İncil'in formasyonu, seçilmesi ve Kur'an'ın orijinal metnin 1400 yıldır değişmemesi konularında. Endişelerimi dillendirdim. Görüşmenin sonunda inanç budur, inanman gerekir dedi. Kalbimi kırdı çünkü bu soruları cevaplamazsan din değiştireceğim demiştim. Sonra bunun dualarımın cevabı olduğunu fark ettim. Papazla konuştuğum aynı hafta sonu Müslümanlar Derneği kampüste bir konferans düzenledi. Çok popüler bir Müslüman vaiz vardı. O da din değiştirmiş biri. Dinleri karşılaştırabildiği bir geçmişi var. Kampüsümüze geldi hafta sonu boyunca sürecek bir konferans veriyordu. Müslümanlarla konuşacaktı. İlk gece dersler bittikten sonra gittim. İslam'a dair bazı sorularım var dedim. Hiç unutamayacağım. Papaz bana cevap verememiş ve beni başından savmıştı. Bu kişiyle oturdum. Bütün ilgisini bana verdi. Saatlerce benimle ilgilendi. Bütün sorularımı cevapladı. Sadece Müslüman bakış açısından da değil, çok bilgili biriydi. Hristiyan tarihine dair bilgisi çoktu. Bana araştırma yapmamı sağlayacak bilgiler verdi. Birkaç saat konuştuktan sonra konuşmaya devam ettik. Akşam, tek Allah'a inanıyor musun dedi. Evet, Allah yaşamım boyunca hayatımın içindeydi dedim. Kesinlikle inandığım bir şey. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanıyor musun dedi. Evet mantıklı geliyor dedim. Çünkü diğer peygamberlerle mesajı aynıydı. Evet inanıyorum dedim. Tamam kalk ve şehadet getirmek için başvurunu yap dedi. Kendini Müslüman olarak ilan etmek için. Hayır bu olamaz hazır değilim dedim. Aylarca araştırma yapmıştım. Büyük babam Ocak'ta vefat etmişti. Bunlar Mayıs'ta yaşanıyor. Aylar boyunca kitapları karıştırdım. İslam'ı araştırdım. Çok fazla insana söylemedim çünkü dediğim gibi din değiştirme amacım yoktu. Sonlara doğru İslam'ın mantıklı gelmeye başladığını fark ettim. İslam'ı seçeceksem ve Müslüman olacaksam bunu Allah ve Kur'an'a uygun yapmam gerektiğini biliyordum. Bu dönemde yaptığım birçok şeyden vazgeçecektim. Yaşam tarzım değişecekti. Ayrıca kapanmam gerektiğini biliyordum ve buna hazır değildim. Fiziksel olarak da büyük bir fark bu. Her gün beni gören iş arkadaşlarım ya da okul arkadaşlarım vardı. Bir gün beni kapanmış olarak göreceklerdi. Bundan çok korktum. Kendimi Müslüman olarak görsem de çevremin yargılamasından korktum. İnancını ilan et dediğinde bunu yapamam dedim. Çünkü zihinsel olarak bu adımı atmaya ve çevremdeki, ailemdeki etkilerini kaldırmaya hazır değildim. Hoca ne olacağını asla bilemezsin, belki eve gidemezsin, belki bir kaza olur dedi. Ne? Biraz zamana ihtiyacım var dedim. Konferansın sonunda da aynı şeyleri hissedersem İslam'a geçeceğimi söyledim. İki gün konferansa gittim, çok dua ettim. Müslüman toplumundaki arkadaşlarımla konuştum, yakın arkadaşlarıma söyledim. Biriyle tanıştım ve Müslüman olacağım. Arkadaşlarımdan biri katı bir Hristiyandı. Onun çok üzüleceğini, direnç göstereceğini ve hatta arkadaşlığımızı bitireceğini düşündüm ama bunu yapmadı. Dualarıma cevap bulmuş oldum. Hafta sonu sona erdiğinde kendimi bu inanca verdim. Müslüman oldum. 2006'daki konferansta Müslüman oldum. Selamun Aleyküm. Ben Abdülkadir Işık. Şehit Adil Büyükçengiz İmam Hatip Lisesi okul müdürüyüm. Ceni Hanım geçen yıl aramızdaydı. 9. sınıflarda uyguladığımız dil projesi ile ilgili kendisi pratik derslerine katıldı. Öğrencilerimizin İngilizce konuşma seviyelerini artırmanın yanında kişiliği, örnek davranışları ve samimi tavuklarıyla öğrencilerimize rol model olmuştur. Tabii Kanadalı biri olması hasebiyle hem ders içinde hem ders dışında kendilerinden faydalanmıştır. Okulumuz e, pansiyonlu bir okuldur. Okulumuzda kalan öğrencilerimizle Cena e, bir araya gelerek Kanada'daki Müslümanların durumları ile ilgili ve Türkiye ve Kanada'nın e, İslami yaşantısıyla ilgili öğrencilerin ufuklarını açıcı bilgiler vermiştir. Öğrencilerimiz sonradan Müslüman olmuş, kendini yetiştirmiş, özverli, çalışkan bir mühtedinin hayatını merak ediyorlar. Okulumuza nasıl bir farkındalık kazandırdı birkaç örnek vermek gerekirse Bilek Storymont günü olan yani siyahilerin haklarını elde ettiklerini günü olan günde öğrencilere bu konuda e, öne çıkmış mücadele etmiş insanların hayatlarını öğrenmelerini ve İngilizce sunmalarını e, sunma ödevleri vermiştir Dolayısıyla öğrencilerimiz Aslında bizim ülkemizde çok hissetmediğimiz ama başka ülkelerde ki Müslümanların çekmiş olduğu renk ayrımcılığı ırk ayrımcılığını bizim öğrencilerimizde hissetmiş ve ve bu konudaki farkındalığı artırmış oldu. Yine maalesef geçen yıl Mart ayında yaşadığımız Yeni Zelanda'da 51 şehit verdiğimiz cami saldırısıyla ilgili hemen öğrencilerimizi organize ederek 51 şehidin fotoğrafını okulumuz girişinde çok büyük bir ekrana koymuş ve öğrencilerin bu şehitlerle ilgili hissetmişti dikleri şeyleri yazmalarını istemiştir. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir yerinde bir Müslümanın çektiği sıkıntının, dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanların da hissetmelerini ve e, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini öğrencilerimize kavratmıştır. Yani Cene Hanım okulumuza fark katan, renk katan, Öğrencilerin farkındalığını artıran bir hocamızdı. Kendisine, okulumuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene aramızda yoktu ama yine de öğrencilerimizle arada buluşarak yine onların sorularını cevaplamaya ve onlarla ilgilenmeye devam etmiştir. Öğrencilerimiz sonradan Müslüman olmuş bir kişinin yaşantısıyla nasıl İslam'ı temsil ettiklerini Jena da görmüşlerdir. Okulumuza her zaman yenilikçi fikirleriyle bir farkındalık kazandırmıştır. Jena Hanım, beş çocuk annesi olarak e, gayretiyle, özverisiyle, çalışkanlığıyla, kıyafetiyle e, öğrencilerimize güzel bir örnek olmuştur. Aynı zamanda en büyük kızı da öğrencimiz. E, Asiye de öğrencilerimiz arasında e, parmakla gösterdiğimiz olgun ve e, gayretli bir e, öğrencimizdir. Cenehanın Hanım, sonradan Müslüman olmuş biri olarak e, İslam'ın kıymetini bilen, İslam'ı hakkıyla yaşamaya çalışan bir mümin olduğuna biz şahidiz. Bu topraklarda Müslüman bir anne babadan doğarak İslamiyeti öğrenmiş olmamız aslında bazen İslamiyet'in kıymetini tam anlamıyla bilemememize sebep oluyor. Dolayısıyla Jene Hanım'ın sonradan Müslüman olması ve bu şekilde İslam'ı temsil etmesi işin açıkçası bizleri mutlu ediyor. Jene Hanım sonradan Müslüman olmuş biri olarak bizlere, öğrencilere, okulumuza, her yönden güzel bir örneklik teşkil etmiştir. Bu tür güzel örnekliklerin artması dileğiyle kendisine tekrar Allah razı olsun diyoruz ve yola açık olsun diyoruz. Uzun süre Müslüman olacağımı ama kapanmayacağımı düşündüm. İnanıyordum. Benim için zor oldu. Çok dua etmeye başladım. Benden bunu istiyorsam benim için kolaylaştır dedim. Elhamdülillah Müslüman olduğum gün kapandım. Dualarıma çok cevap aldım. Bu yüzden İslam'ı seçtim. İnsanlar genelde din değiştirdiğimi ve Türk olmadığımı anlıyorlar. Genelde beni Bosnalı falan sanıyorlar. Yabancı bir isim İslam'a geçiş yaptığımı net bir şekilde gösteriyor. İnsanlarla İslam'ı konuşabiliyorum. Hikayemi anlatabiliyorum. İnsanları İslam konusunda aydınlatıp konuşma fırsatım oluyor. Kanada'da da öyle. Kapalı olduğunuzu görünce Müslüman doğduğunuzu düşünüyorlar. Adımı duyunca İslam'ı seçtiğimi fark ediyorlar. Bu da İslam hakkında konuşma şansını sunuyor bana. Öncesinde bu fırsata sahip değildim. Ayrıca genelde ilk Müslüman olduğumda ailemin tepkisi soruluyor. Babam polis. Bağlama düşününce babam ufak bir kasabada büyüdü. Polis olarak çalıştı. 11 Eylül olaylarından sonra oluyor. Medyada İslam ve Müslümanlara dair çok olumsuz şeyler vardı. Dediğim gibi Müslümanlara dair tek bilgim televizyonda gördüklerimdi. Ailem için çok zor bir geçiş oldu. Özellikle babamın Müslümanlara dair endişeleri vardı. Terör ve agresyon dini olmasından korkuyordu. Babamla tekrar doğal bir ilişki kurmamız yıllar aldı. Elhamdülillah şimdi çocuklarım da olunca her şey çok daha iyi. Ama zor bir geçişti. Şükürler olsun ailemle çok daha yakınım. Türkiye zengin bir tarihe sahip. Daha fazla şey öğrenmem gerektiğini fark ettim. Gençlerle çalışmaya başladım. Müslüman gençliğin Müslüman olmakla gurur duyarak büyümesini istedim. Çarşafla sokağa çıkmalarını, Müslüman kimliğiyle gurur duymalarını istedim. Müslüman olup havalı bir ergen olabilirsiniz. Başarılı bir işiniz olabilir. Pop kültürüne ilgi duyabilirsiniz. Yaşanan şeyleri takip edebilirsiniz. Bunu vermek istedim. Tecrübelerim bir tutku yarattı. Gençlerle çalışıp bir platformum olmasını istedim. Burada bunu yapmak, genç Müslümanlar ve özellikle genç Türk Müslümanlarla çalışmak istedim. Müslüman kimliklerini tanımalarını ve bu dünyada kim olduklarını bilmelerini istedim. Umarım daha fazla insana ulaşırım. Genelde Türkiye'yi sevip sevmediğim, hangi ülkenin daha iyi olduğu soruluyor. Türkiye'de yaşamayı çok seviyoruz. Hiç pişman değiliz. Tabii ki zorluklar var. Çocuklarımızın yaşayacağı şeyleri düşünüyoruz. Kocamla ortak bir paydadayız. Buraya geldiğimiz için minnettarız. Harika insanlarla tanıştık. Müslüman bir ülkede yaşamak gibisi yok. Çocuklarımız bilinçsiz de olsa sokaklarda falan İslam diniyle iç içe giriyor. Çok özel bir şey. Buna minnettarım. Tabii ki Kanada'nın da özlediğimiz yönleri var ama doğru karar verdik. Burada birçok kapı açıldı bize. Türkiye'de olmaktan evet. mutluyum.